İyi akşamlar sevgili Söz Küçüğün dinleyicileri. Bugün sizlerle İstanbul Çocuk ve İletişim Günleri adı altında başla, bugün başlayan ve 3 gün boyunca sürecek olan çok önemli bir faaliyeti paylaşmak üzere bulunuyoruz. Konuğumuz da Sayın Doçent Doktor Nilüfer Pembecioğlu. Kendisi bu işin e, organizasyonunun başında bulunuyor ve bize neler yaptıklarını anlatacaklar. Hoş geldiniz Nilüfer Hanım. Hoş bulduk. İlk önce isterseniz siz kendinizi tanıtsın. Bize arkasından e, çocuk ve iletişim günlerinin ne olduğunu tanıyalım sayın. Ben Nilfer Pembecioğlu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde radyo, televizyon, sinema bölümünde öğretim üyesi olarak bulunmaktayım. Köken olarak eğitimciyim. E, İngilizce öğretmenliği bölümünden Mezun olduktan sonra hı hı. üniversitede kaldım öğretim üyesi olarak ve şu anda da iletişim fakültesindeyim. Eğitimle iletişimin kesişme noktasında ben hep çocukları gördüm. O yüzden de çocuklar için bir şeyler yapmayı düşledim. 2003 yılında bu düşlerimin bir kısmını gerçekleştirmeye başladım diyebilirim. 2003 yılından beri sürdürmekte olduğumuz Uluslararası Çocuk ve İletişim Kongresini yapılandırdık. Bu yapılanma içerisinde hem bir kongre var hem de bir e, film festivali var, çocuklar için bir film festivali var. E, kongrenin genel e, temasında biliyorsunuz çocuk ve iletişim var ama e, yalnızca akademisyenler, e, yalnızca bu konunun uzmanları bir araya gelip bu konuyu konuşup konuşup kendi aralarında gitmesinler diye biz halka açık, öğrencilere açık, velilere açık, öğretmenlere açık panellerde düzenlemeyi planladık. Dolayısıyla birinci gün bir eğitim paneli, ikinci gün bir medya paneli, üçüncü günde bir sağlık paneli olan kocaman bir kongre çıktı ortaya yere. Ve bu sene altıncısını yapıyoruz bu uluslararası kongrenin. E, umarız e, katılımcılar mutludur e, ve yeterince bilgilenebiliyorlardır. E, altı yıldır devam ettiğine göre sanıyorum istediğiniz hedeflere ulaşıyorsunuz. Evet, evet yavaş yavaş. Evet, e, peki bu ee, sene başlayacak olan bugün başlayan kongreden e, hareketle devam edelim isterseniz e, panellerden bahsettiniz ama genel olarak bir teması var mı ne tür konuları ele almayı planlıyorsunuz? <gülüyor> Her sene belli bir temayı hedefledik ama bununla da kısıtlı kalmadık açıkçası. Çünkü hem ulusal alanda hem uluslararası alanda neler yapılıyor, çocukla ilgili neler ortaya konuluyor, ne tür araştırmalar var ve çocuklara ne kadar önem veriliyor bunu görebilecek bir platform yaratmakta amacımız. Dolayısıyla her sene bir konumuz vardı ama bu konunun dışında da yine çocuklarla ilgili yapılan araştırmalara kapılarımız açıktı. Bu sene de sınırlar çocukluk ve ötesiydi. Konumuz ve bu sınırlar derken her şeyin sınırları, eğitimin sınırları, çocukluğun sınırları, e, iletişimin sınırları, medyanın sınırları, hukukun sınırları, kimliğin sınırları, düşlerin sınırları hep bu sınırları sorgulamak istedik. Var mıdır düşlerin sınırları? Ee, hayır <gülüyor> yok. <gülüyor> Bu çerçevede de çocukların kendilerinin oluşturduğu filmler benim için ön planda. E, düşünebiliyor musunuz 6-7 yaşındaki çocuklar oturuyorlar kağıdı kalemi alıyorlar ellerine ve güzel güzel öyküler yazıyorlar. Güzel güzel şiirler yazıyorlar ve bunları filmle animasyonla anlatabiliyorlar. Büyükleri anlatıyorlar üstelik. Bu noktası beni gerçekten derinden etkiliyor gerçekten çok etkileyici oluyor çocukların hazırladığı şeylere şahit olmak peki bu hazırlık sürecini e, filmlere geçersek e, biraz aktarabilir misiniz yani bunlar e, bu sene içinde mesela ulusal ve uluslararası düzeyde çocukların kendi başlarına yaptıkları filmler mi yoksa kongre kapsamında belli çalışmalar yapılıyor ve filmler oradan mı çıkıyorlar? Yok şöyle söyleyebilirim. Her ikisi de e, kongremizi bilen arkadaşlar, uzmanlar, e, çalışanlar, öğretmenler, çocuklar kongreye katkıda bulunabilmek için bir kere kendi ürünlerini ortaya koymak istiyorlar. Ne kadar güzel. Diğer taraftan bunu gerçekten iş edinmiş, bilimsel olarak çalışan e, uzman kuruluşlar var, okullar var. Okullarında, müfredatlarında bu derslere yer veren e, kurumlar Var. Onların da ürettikleri bize geliyor. Dolayısıyla bu kongre çerçevesinde çocukların ürettiklerini hem çocuklarla hem eğitimcilerle hem de velilerle paylaşma ortamı buluyoruz. Sadece çocuklara çocuk filmleri adı altında animasyon filmleri göstermiyoruz elbette. Belgesellerimiz de var. Örneğin bu dönem gelecek olan belgesellerimizden bir tanesi Şeker Çocuklar. İSTV'nin hazırlamış olduğu bu değerli çalışmayı da sunacağız ve onunla ilgili de bir e, sağlık panelimiz var. E, hastalığı olan çocuklarımızla nasıl e, iletişim içerisinde olmalıyız, kaygılarımız, korkularımız, endişelerimiz neler, e, bunları nasıl gülümsevmelere dönüştürebiliriz paylaşacağız katılımcılarımızla. Ee, İsrail'den filmlerimiz var, Çek Cumhuriyeti'nden filmlerimiz var, e, Hollanda'dan, İspanya'dan ve hatta Hindistan'dan filmlerimiz var. Bütün çocukları, bütün öğretim elemanlarını, öğrencileri bekliyoruz. Ee, bu kadar kapsamlı bir şeyi 6 sene üst üste yapıya olabilmek de muhteşem. Yani sizi aslında tebrik ediyorum. <gülüyor> Gerçekten olun, de hani benzer bir alanda çalışan biri olarak çok büyük emek istediğini çok farkındayım. Dolayısıyla ilk önce programın sonunu beklemeden size bir teşekkür etmek istedim. İletişim derken siz bu çocuk ve iletişim günleri diye de bahsederken aslında iletişimi oldukça geniş anlamda alıyoruz Kesinlikle. anladığım kadarıyla. Hı -hı. Nasıl bir iletişim algınız var? Hani siz bu kongreyi düzenleyen kişi olarak birazcık ondan bahsedebilir misiniz? Tabii biz iletişimi ve çocuğu birlikte düşündüğümüzde çocukla iletişim anne karnında başlayan bir olgu aslında. Ve çocuk doğduğu andan itibaren ...şekillenmeye başlayan toplumsal bir takım kurallarla, kültürlerle, dille bağdaşan ve görüntülerle, göstergelerle pekişen bir olgu. Dolayısıyla biz çocuğu tek başına böyle izole bir kap içerisinde düşünemeyiz iletişim söz konusu olduğunda. Çevreden aldığı çok inanılmaz bir depo var beyninde, belleğinde. Bunun getirdiği yükü bazen çocuk taşımakta zorlanabiliyor. O zaman işte iletişim sorunları karşımıza çıkıyor. Evet. Bir de tabii yetişkinlerin çocuk ve iletişim algısı var ki bu başka bir boyutta onu da irdeliyoruz. Örneğin çocuklar medyada biraz kötü kullanılıyorlar, biraz istismar ediliyorlar, biraz hak etmedikleri noktalarda duruyorlar. Bunları da sorguluyoruz. Ee, ne kadar etik ilkelere uyulduğunu, reklamlarda çocuğun nasıl temsil edildiğini, dizilerde çocukların hangi rollere çıktığını, işte o dizileri izleyen çocukların neler düşünüyor, neler hissediyor olabileceklerini, televizyon karşısında çok fazla zaman harcayan çocukların durumunu, her şeyi ama her şeyi sorgulamaya çalışıyoruz ve bu sorgulamalar bitmiyor ki 6 senedir hala devam ediyoruz. Evet bitmesi mümkün değil umarım sizin de enerjiniz bitmesin ve devam edebilin bu sorgulamaları. Çünkü gerçekten o anlamda sordum aslında iletişimi geniş alıyorsunuz diye. yani iletişim deyince ilk aklımıza gelen son zamanlarda medya oluyor büyük Hı -hı. ölçüde Hı -hı. ve medyada gerçekten çok problemli olduğu söylenebilecek, düşünülebilecek <Gülüyor> bir hani çocukların yer alma biçimi var kullanılması demesek bile ve e, izleyici olarak da çok ciddi biçimde etkilendiklerini biliyoruz. <Gülüyor> e, dolayısıyla sizin de bu alanda çalışmalarınız var aslında. Onları da biliyoruz. Hani hem eğitimcisiniz belki ama aynı zamanda evet. radyo televizyon sinema bölümünün evet. bir akademisyeni olarak da e, Sinema filmleri üzerine belli çalışmalarınız var değil mi? Yanlış evet, bilmiyorum. Evet, evet, Çocuk imgeleri Biz nasıl? Kis doktoru programımda benim konum Türk ve Dünya sinemasında çocuk imgesiydi. Hmm. Ee, çocukların sinemada nasıl kullanıldıklarını, nasıl temsil edildiklerini görebilmekti amacım. Bunu sergileyebildiğimi düşünüyorum. Ama konunun içerisine girdikçe bunun ne kadar devasa bir konu olduğunu, aslında yalnızca sinema filmleriyle de sınırlı olmadığını fark ettim. O yüzden belki bu kongre ortaya çıktı diyebilirim <gülüyor> güzel bir çalışmayla birlikte. Bu dönem çok mutluluk verici olaylarımız var. Bunlardan bir tanesi çocukların kendilerinin yazdıkları şiirlerle dolu bir kitabımız yayınlandı mesela. Bir diğeri de yine çocukların yazdıkları öykülerin yayınlandı bir başka kitap. Diğer çocukların bunları örnek alabilmeleri en büyük umudumuz... Biz yine çocukların sinema içerisindeki diziler içerisindeki reklamlar içerisindeki rollerini elbette sorgulayacağız, ama bunun yanı sıra e, bu kongrenin hedefine ulaşmasını sağlayacak şeylerin böyle ürünler olduğunu düşünüyorum e, ve bu konuda bizle birlikte işbirliği içerisinde çalışmak isteyen bütün okullara, bütün anne babalara, bütün çocuklara kapılarımız sonuna kadar açık. Bunu bilmelerini istiyorum. E, o zaman isterseniz burada hemen bir parantezle biz derken ne olduğunu ve evet, e, nasıl evet. sizlere ulaşmak isteyen ulaşabileceğini evet. bir e, söyleyelim. E, biz Türkiye İletişim Araştırmaları Merkezi olarak e, temelinde eğitim olan, temelinde akademik çalışmalar olan ve iletişim olan e, konuları ele alan bir organizasyonuz. E, bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızın hemen hepsi üniversitede çalışan arkadaşlar. E, üniversitede gerek öğretim üyesi, gerek araştırma görevlisi gerek öğrenci olarak bulunan arkadaşlar ee, şöyle söyleyebilirim Türkiye'nin bütün eğitim fakültelerinden bütün iletişim fakültelerinden psikoloji sosyoloji felsefe bölümlerinden e, katılımcılarımız var bu bize büyük bir güç veriyor e, eğer kongre sayfalarımıza bakacak olursanız ne kadar fazla kurumun da bize destek olduğunu görebilirsiniz ulusal ve uluslararası anlamda e, Katılımcılarımızı tek tek saymak gerekirse eğer onların etkinliklerine bakılacak olduğunda hem çocuklara yönelik atölyelerimiz var hem öğretmen adaylarına yönelik atölyelerimiz var. Bu bağlamda hemen şunu belirtmek gerekiyor medyada medya okuryazarlığı derslerinin işte müfredata girmesi bu konuyla ilgili yapılan formasyon programları bunlara katılan öğrenciler ve yeni öğretmen adayları hep bunlar bizim hedef kitlemiz diye göz önünde bulunduruyoruz. Aslında ulaşabildiğimiz herkese ulaşmak istiyoruz. Çünkü herkesin çocukla bir yerde bir bağlantısı var. Mutlaka. Ve onlar bizim için çok değerli. Hatta çoğu zaman tahmin ettiğimizden çok daha fazla bağlantımız var. Çoğu zaman görmüyoruz evet, bunu. Evet, aslında bu yetişkin evet, bakış açısının evet. olumsuz taraflarından bir tanesi. Kesinlikle. Demin verdiğiniz o iki örnek de çok önemliydi. Hani şiir kitabı ve öykü kitabı derken. Çünkü aslında hakikaten çocukların sesini ne kadar duyurabilecekleri alanlar, kanallar açabilirsek... Hı hı. ...aslında o kadar o hani problemli yetişkin bakış açısından da sıyrılmış oluyoruz. Çünkü... Kendi dillerini, kendi sözlerini duyurma şansına sahip oluyor Hı -hı. çocuklar. Yani biz bir yerde çocukların sesi olabilmeyi istedik. Çünkü onlar belki yeterince seslerini çıkartamıyorlar ama onlar için konuşacak, onların sorunlarını görebilecek ve başkalarına gösterebilecek bir yerlere ihtiyaçları var. Evet. Biz de tam o yer olmayı istedik. Şöyle bir araştırma bakış açımız var. Çok kıymetli bir şey bu. Ee, peki öğretmenlerden, öğrencilerden bu alanda çalışanlardan bahsettiniz. İletişim alanında çalışanlardan bahsettiniz bir mutlaka hedef kitleniz vardır. Hani bu kongre içerisinde belki geçmiş yıllarda yapılan e, çalışmalar olmuştur. Hani gazetecilik alanında, televizyon alanında çalışan uzmanlarla, o meslekten gelen kişilerle e, çeşitli çalışmalar yapabildiniz mi? Acaba böyle bir şans yaşayabildiniz mi? Diyeyim? Yani projelerimiz çok, düşlerimiz çok fazla ama hepsini gerçekleştirebilmek için zamanı ve enerjiye ihtiyacımız var. Bir de belli bir sırayla gitmek zorundayız. Hani gücümüzü de çok fazla aşmadan, e, yeterin güç depolayıp ondan sonra bir yola çıkıyoruz. Şu ana kadar planladıklarımızın hemen hepsini gerçekleştirdik diyebiliriz. Kongremiz her e, gündeme geldiğinde sağ olsun basında, e, radyoydu, televizyondu e, yeterince ilgi gösteriyorlar. E, duyurumunda belki e, çok fazla biz etkin olamıyoruz. Çünkü sürekli bir telaş içerisinde son dakikaya kadar uzanan program değişiklikleriyle yabancı konukların geliyor mu gelemiyor mu sorunlarıyla uğraşıyoruz. Ama e, şu bir gurur Rütük tarafından basit. ...rasılan e, ciltlerce... ...çocuk ve iletişim araştırması... ...sahibiyiz. E, her sene 50-100 kişinin... ...katıldığını düşünecek olursanız... ...6 senedir ne kadar fazla bir... ...birikimimiz olduğunu görebilirsiniz. Bunu web ortamında da taşımayı planlıyoruz. Çünkü artık e, elimizdeki bilgiler... ansiklopedi boyutlarında... ...kimsenin <gülüyor> taşıyamayacağı kadar ağır. Biz onları taşınabilir kılmak... ...istiyoruz ki hem ulusal boyutta... ...hem uluslararası boyutta... Herkes ne yapıldığını görsün ve onların üzerine bir şeyler yapmak için kolları sıvasın. Biz çünkü yedisini de on yedisini de yapabilmek istiyoruz bu kongrelerin. Doğru. Umarım yapacaksınızdır da eminim ondan. Ve yapılacak da çok iş var gerçekten. E, bu iletişim alanında çalışanları so özellikle sorarken hani e, bizim Sözküç'ün ekibi olarak aslında en fazla dert ettiğimiz şeylerden bir, bir tanesi bu. E, çünkü şöyle bir durum var aslında bir yandan tabi. Tabii. M Hani medyanın özellikle görsel medyanın kendi içinde işleyen bir mantığı var. Bir anlamda e, problem e, etmeden yani ifade etmeye çalışan şöyle bir şey belki Hani satabilir bir şey hı -hı, yaratma hı -hı. çabası var. Hı -hı. Fakat bu her zaman tabii hani hak bilinciyle ya da etik bilinçle çok fazla uyuşmayabiliyor e, ve dolayısıyla çok kolay göz ardı edilebiliyor bazı şeyler bu ciddi sorunlar yaratabiliyor bu durum e, o nedenle hani bu alandaki çalışmaların çok artması gerektiğini düşünüyoruz ama çok da kolay değil çünkü hani orada da başka bir mantık var hakikaten hı hı. E, o anlamda sormuştum aslında hani sizin deneyiminizin belki bize de yol açabileceği ışık verebileceği anlamında evet. yani çocuk aslında hem Türkiye'de hem uluslararası düzlemde çok satan bir noktada duruyor bu aslında çok rahatsız edici bir şey yani çocuğun satması ve satmaya devam edecek ol Bilmek hem çocukları hem yetişkinleri rahatsız ediyor ama kimse bunun için hiçbir şey yapmıyor. Biz istiyoruz ki bir şeyler yapılabilsin ve çocuk artık satmasın. Yani çocuğa yapılan yatırım geri dönecek bir meta olarak görülmesin de insana yatırım olarak değerlendirilebilsin. Yani onun bilincine, onun Yüreğine, kalbine, beynine yapılan yatırım olarak kalsın istiyoruz ama maalesef durum böyle değil. Diğer taraftan bakıldığında örneğin kongre için bir sponsor arayışına girildiğinde e, ya bu çoluk çocuk kongresi deyip değil bazı kısıtlamalarla karşılaşabiliyoruz. Hı. Yok hayır bu akademik bir etkinlik diyorsunuz. O zaman da e, ya akademisyenler de çok fazla satmıyorlar diye bakıyorlar. O yüzden biz hala satıp satamadığımızı <gülüyor> bilmiyoruz. Ya yani belki satmamak daha iyi bir şey evet, tabii bir evet, anlamı evet. ama o zaman da sesinizi duyurmak için farklı araçlara ihtiyaç duyuyorsunuz. Orada öyle bir sıkıntı çıkıyor. Haklısınız bunda. Ee, Nilüfe Hanım sohbetimize devam edeceğiz ama isterseniz bir küçük müzik arası verelim. Tamam. Size bir nefes alalım ve sonra kongrenin ayrıntılarıyla birazcık daha bilgi alalım sizden. Tamam çok teşekkürler. tekrar birlikteyiz. Şimdi kongrenin yarın ikinci günü olacak ve çarşamba günü de son günü. Hı hı. Dolayısıyla o iki günle ilgili biraz ayrıntılı bilgi alalım sizden. Belki bu program vasıtasıyla haberdar olan kişiler olabilir ve katılmak isteyebilirler. Ne tür etkinlikler olacak yarın evet. ve ertesi gün? Yarınımızı Amerika'dan gelen bir konuğumuza ayırdık öğleden önce. Çocukluğun değerlendirilmesi konusunda bir çalıştay sunacak. Ele aldığı konu aslında çok önemli bir konu. Çocuklukta yaşanan travmalar ve bu travmaların nasıl tedavi edilebileceği ile ilgili bir küçük atölye sunacak bize. Harika. Katılımcı sayısı sınırlı. Herkes katılabilsin arzu ederiz ama bakalım kimler Atölyelerde mecburen, katılabilecekler. Evet. Hemen arkasından iki tane konuğumuz var. Yine Romanya'dan gelen iletişimcilerimiz ve doktorlarımız. Onlar da kayıp çocuklukla ilgili Yine bir travma terapisi üzerine bir eğitim verecekler. Ee, diğer sorun? bir salonda da atölyelerimizi ayırdık zamanımızı. Buyurun. Ee, bu yabancı konuklar e, söz konusu olduğu için atölyelerin dili İngilizce mi diye soracaktım. Evet, bir bilgi evet verelim İngilizce diye. ama biz simultane çeviri olanada da sağlıyoruz. Hı -hı. Ki herkes anlayabilsin ve Hı -hı. kolaylıkla adapte olabilsin diye. Peki. Çocukluk travmaları çok önemli aslında. Çünkü yaşamımızın bir yerinde takıldığımız, tökezlediğimiz bir şeyler mutlaka var. Onlar insanın bedeninde, ruhunda, dünyasında iz bırakıyor ve kolay kolay da çıkmıyor. Bunu ele alan eğitimler verilebilmesi gerçekten beni çok mutlu etti. Sadece buradaki eğitimlerle de kalmaz umarım. Herkes bu konuya daha derinden yaklaşacak olursa, daha hassas olursa çocukların hiç kırılmadan büyümesi belki mümkün değil ama ne kadar az kırılırlarsa, ne kadar az örselenirlerse o kadar iyi olur diye düşünüyoruz. Elbette. Peki atölyelerimiz, çocuklarımıza da çocuklara yönelik e, öykü atölyelerimiz var, seramik atölyelerimiz var, barış atölyesi ve arkeoloji atölyesi ilgi çekecektir umut ediyoruz. Öğretmen adaylarına yönelik atölyelerimiz var. Bazı tasarımların nasıl kullanılabileceğiyle ilgili. Ondan sonrasında bir slide gösterisi var çarşamba günü özellikle. Düşümde oyun var diyor Berkan Çolak. Fotoğraflarıyla da bize sergisiyle eşlik edecek sağ olsun. İsrail'den gelen bir filmimiz var. İspanya'dan gelen bir filmimiz var. Maltepe Üniversitesi öğrencilerinin yapmış olduğu insan hakları için ilk adım konulu bir paketimiz var. Ve ben yapmam diyorlar. Haklı televizyon projesini üretmişler. Gerçekten kutluyorum onları. Birer dakikalık, ikişer dakikalık çok cici filmleri var. Hı -hı. Çocukların yaptıkları, üniversite öğrencilerinin yaptıkları filmler bunlar. Onların herkese ulaşabilmesini istiyoruz. Aslında programımızın dinleyicileri belki bunu hatırlayacaklardır. Çünkü... Biz de çocuk çalışmaları birimi olarak o faaliyetin içindeydik ve burada konuk ettik aslında Maltepe Üniversitesi'nde olanları ve o film atölyesinin içinde bulunanları gerçekten çok zihin açıcı bir şeydi. Bunun da kongrede yer alması bizim açımızdan çok mutluluk verici elbette. Evet daha sonrasında da dizilerde ve Disney filmlerinde, Sezercik filmlerinde ya da diğer filmlerde çocuğun nasıl kullanıldığı ile ilgili bir açık oturumumuz var. Nasıl bir sağlık ortamı istiyoruz konulu bir panelimiz nasıl bir medya istiyoruz konulu bir panelimiz var. E, iletişim fakültelerimizin değerli dekanları e, bizimle birlikte olacaklar. Son olarak da e, internetin sınırsızlığında çocukları ele aldığımız bir oturumla çarşamba günü kapatacağız. Kapatacaksınız. En önemli meseleyle en gelecek evet, evet. problemli olan meseleyle evet. bitireceksiniz Anlaşıldı. E, günümüzde çok fazla internet kullanıcılığı var özellikle çocuklar açısından çok yaygın ve bazen de zararlı olabileceği göz önünde bulunduruluyor. O yüzden e, bunun hiç bitmeyecek bir konu olduğunu düşünüyoruz Kesinlikle açıkçası. Evet bugünün temel sorunu belki televizyonsa bugünden itibaren yarına doğru giden en temel sorun. E, sorunlardan bir tanesi de internet kullanımı üzerine. Hı hı. Çünkü gerçekten bir yandan çok bilgi verici, çok geliştirici, inanılmaz bir şey. E, araç aslında ama bir yandan da e, farklı etkileri, olumsuz etkileri olabilecek bir şey. Üstüne çok çalışmak gerekiyor kesinlikle. E, peki Nilüfer Hanım artık süremizin sonuna doğru geliyoruz. O nedenle isterseniz bir de kongrenin nerede olduğunu söyleyerek davet edelim bütün evet, dinleyicileri. Bu, bu dönem bize Elite World Prestige Otel e, mekan sponsoru olarak destek oldu. Onların iki salonunu kullanarak e, Taksim'de gerçekleştiriyoruz Hı -hı, kongremizi. E, evet Taksim'e herkes gelebilir Hı -hı. mutlaka yolunuz düşer diye düşündük. E, radyo yayınıyla da ulaşabildiğimiz bütün e, katılımcılarımızı bekleriz. E, eğer kongre ile ilgili daha ayrıntılı bilgi almak isterlerse e, www.tiaistanbul.org adresinden bakabilirler. Daha sonraki etkinliklerimizde yine aynı adresten duyurmaya devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Tiaistanbul.org adresini hı hı. tekrar etmiş olalım ve herkesi davet edelim kongreye bu meseleyle ilgili olan ya da merak eden herkesi davet ediyor Tia. Evet, ee, Çok teşekkür ediyoruz Nilüfer Hanım ee, Görüşmek üzere tekrar Sağ olun. Çok teşekkürler ee, Sesimiz iyi... olduğunuz için biz teşekkür ediyoruz ee, Bizde konumuz olduğunuz için teşekkür ederiz ee, İyi kongreler diliyoruz Sağ Ve olun. devamının gelmesini diliyoruz Sağ olun. Hep çok Sağ olun İyi akşamlar bütün dinleyicilerimize Haftaya görüşmek üzere Söz küçüğün